الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا على لولا ان هدى الله ما توافق يوم الصوم اللهم لا لقد جاءت رسل ربنا الحق صلوا على رسولنا محمد الله صلى صلوا على طبيب قلوبنا محمد على سيدنا محمد صلوا على محمد على Euzum la semia al alimi minne şeytani r-racim rabbi audumike mine mezâti şeyatîn Ve euzumike rabben yahturûn Bismillahirrahmanirrahim Imam Gazali Hazretleri'nin Geçen derse Kendisinden talepte bulunan Talebesine Cevaben yazdığı Eyühel velad ey oğul risalesi başlıyoruz dersimiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İlam şunu bil ki eyvel velad ey oğul vel muhibul aziz ey değerli seven değerli sevici. Ne demek sevici? Yani beni Allah için seven manevi evladım demek istiyor. Çünkü bu sevginin nesi var? çok değeri var. Hadi şeriftenebulluyor. İnnel mi cahab Allah için birbirini sevenler, alim talebe talebe hocasını öyle sever, cemaat vaizini öyle sever, Müslümanlar, ikhvanlar birbirini öyle sever hep Allah için. Onlar kıyamet günü arşın etrafında kurulan nurdan minberlerin üzerine kurulacaklar. Ya libasum nur cûm nur. Elbiseleri nur gibi parlayacak, yüzleri nur gibi parlayacak. Yaqbutu'munebiyun ve'şüheda. Ya peygamberler ve şehitler bile onlara imrenecek. Ne mübarek adam bunlar ya diyecek. Bunlar hangi peygamberler acaba? Onlarda kendi tanımadıkları peygamber olabilirler diye düşünecek. Ma'unbi'enbiya vel eşheda. Halbuki ne peygamberdirler ne şehittirler. Bizim gibi normal vatandaş. Peki nereden kazanmışlar?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 Allah helal kuvvetimizi, şevvetimizi ziyade eylesin. Harama karşı meyllerimizi izale eylesin. Amin. Amin. Anladınız? Ham sofuluk yapmayın. Hanıma da böyle softalık satmayın. Her şeyin hakkı var. Evet efendim. Taala Bir hoca bana şikayetçi oldu da yani çok da yaşlı bir hocanım da talebelerinden bahsediyor yani. İşte kocaları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 Eben, etseler spus, sefer bir se ziyade etmeye mură bulabilirler mi? Bulamaz. O zaman ne kadar pahalı oldu? Ne kadar pahalı oldu? Şimdi dır dur dur dur dur gechirilim. Fuzul dizilele gechirilim. mi? am azișteret să arfedirilim. mi? mi? mură sermayesi Tabi, a întâmplat să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 Askıda olan yazıda değişiklikler olabilir çünkü ne bu restahad ve ömür verilen bir kişinin ömrü uzatılmaz ve la ilm ömründen de noksan yapılmaz illa fi kitap yapılırsa hepsi evvelce yazılmıştır yani bu ayette açıkça söylüyor ki kimine uzatma yapılır kimine kısatma yapılır bu da ayette var ama yapılıyorsa da bu evvelden yine değişmeyen dilimde yazılı mıdır?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 İlmimiz sınırlıdır. Onun ilmi Mevla'dan olduğu için sınırsız. <gülüyor> İmkâne kad belegeke Eğer sana ulaştıysa minhu Rasulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem'den nasihatün Bir nasihat sana eriştiyse ondan fe eyyuhâdetin Ne ihtiyacın olur leke senin için fi nasihatî Benim nasihatıma ne ihtiyacın olur? Taştan ne buyuruyor? Kainatın efendisinden bir nasihat geldiyse sana ne işim var benim nasihatımla Benden ne istiyorsun? Ve <gülüyor> in eğer sana ulaşmadıysa bugüne kadar bir nasihat fekulli o zaman bana de ki sen bana de ki ma <gülüyor> dha <gülüyor> ne tahsil ettin sininel maziyeti? ömründen geçen bunca yıllar içerisinde ne öğrendin?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 Ey veli velat ey o min cümletima ana sahbihi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı nasihatlerden ala ummeti ümmetine yaptığı nasihatlerin e, toptanından e, özetle söyleyeceğim hangisidir kavluhu aleyh salatü vesselam sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin şu nasihatidir Başlıyor şimdi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 o taksiye kızıyor da ya, birisi yavaş gidiyor birisi kızıyor isünüz taksi doğru gidin daha diyor taksisiniz diyecek de isünüzü önce koyarlar ha. anladın mı neyseniz isünüz yani ha. isünüz profesör dekan yani ha. bize bir şey söyleyin nasihat edin ne anlatınız bu dünya oldu? ooo filozof beyefendi bir başlar anlatma bir ayet yok bir hadis yok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 Yani yüz mü çevirmiş? Mevla razı mı değil mi yani kısaca? Bunun alameti ve nişanı nedir? Nereden anlayacağız adamın ananası burasına burasına? Yazmıyorlar ki Allah'ın iyi kulu, kötü kulu. İştigaluhu o kulun meşgul olmasıdır. Ne ile? Yani ekseriyetle demek yalnız. Arada bir olsa değil. Oraya dikkat edin. Ekseriyetle meşgul olmasıdır.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 Girmez, haram harama girer. Malay yani ne? Haram değil, ama fuzuli fuzuli. Şimdi fuzuli mubahlarla bile çok meşgul olmamak lazım. E, ama belki bir böyle bir iki arada bir olsa zarar verir mi? Arada bir zarar vermez. Arada bir. Malay yani, yani işte oturuyor, konuşuyor. muhabbet. Gıybet olursa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 o, bu hesabı yaparsak küllün zarardayız. Dükkanı kapatmak lazım. Ama dükkan nasıl kapatacağız? İntihar edecek halimiz yok. Dükkan mecbur açık duruyor. Allah bizi yaşatıyor. Hesabı doğru yapmak lazım. Ve inemran eğer bir kişi şimdi bu da oraya geliyor mu Barenç? Zebet saatün az bir saat. Bir saat 60 dakika değil. Bir an bile geçse min umri ömründen fi gayri yaratıldığı gayenin dışında.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 Ondan sonra e, çok da hoş geliyor ya. Bu tembellik kadar <gülüyor> ne diyor şair öyle diyor. İnnel buttan tevelkesel, ahlam zaqata el İlm tu kesel ammen kesel. Yani diyor bu tembellik, üşeniklik, gevşeklik böyle yan gelip yatma var. Bele hele o şey kuru yemiş meseleleri var ya kuru yemiş. Oo bir Birkaç saat sürebilir o. İşte o tam geyik yani. Abi öyle. Ya kuruyormuş tamam. Sana diyorlar ki eliçi kadar fındık, badem, bilmem ne faydalı. 4-5 tane fındık yedin, badem yedin, ceviz yedin, bir şey yedin Hepsi el ayası kadar. Doktorlar öyle söylüyor. O kadar bir şeyler yedin bir şey tamam da kardeşim bir saatte çekirdek çitlenmez ki ya bir saat ya 300 okunur ya 300. Çıt çıt çıt çıt. Ha neyse haram demedik. Ama o bir saatte neler kazanırdı neler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 Sen de aklın takılır. Ha benim aradığım adam mı arıyor acaba? Ulan oku Fatiha, binne hatay Sanki hatimle mi kılıyorsun? Dört 3 üç dakikada kılıyorsun. Zaten namazın bile sakat yani. Sen ne şey ediyorsun. Kim arıyorsa arıyor, döner ararsın ya. Ama işte hep şeytan, bütün meseleleri namaz üzerine kurmuş. Beş vakit namazı da mahvedecek yani. Onun için, ömründen bir an bile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 Nefsani, havai, boş işleri e, tahsil etmek uğrunda zayi etmez. Evliya Allah'tan biri bir kardeşine mektup yazıyor. Ya ki ya kevel ikvan vel ikvan ellezine ki Aman arkadaş diyor. Sakın diyor seni ziyaret edip de sana değer vermek, hürmet etmek için gelenlere dikkat et. Sakın onlardan diyor ziyarete geliyorlar alim diye veli diye sakın onlardan diyor. Niçin yudayiu <gülüyor> leke gününüzü ayetçekler diyor. Konuştururlar seni diyor, vaktini kaçırtırlar. Fe inneke innema tenal dunyau vel ahire Sen dünyayı da ahireti de neyle kazanacaksın? Gününün saatleriyle. Bu senin neyin? En büyük sermayen. Şu anda mesela bu saatlerinizi en pahalı yerde değerlendiriyorsunuz. Anladınız mı?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 E, daim olup çıkmamak zamandır Vel hatta temut. Ölmeyecek kadar az yemek zamanıdır. Bak burada da ne buyuruyor? Evine daim olan ve keleku azığını yiyen, fazlaya kaçmayan ve beke alahati günahına ağlayan, kendi yaptıklarını düşünü bağlayan feke nefsühu fi kendi nefsi meşgul olup ibadetle, taatle, hayırlı işlerle, helal rızıklarla boş vakit, fuzuli vakit geçirmeyip ve nasu minun fi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 İşte onun yolu farklı bir yol değil mi? Öbür türlü bakıyorsun. diyorlar ki büyük şey efendi falan yüz binlerce var. Şöyle şey, böyle şey. Bakıyorsun ha şey efendi oturmuş hapeller reklamlar. Ya şimdi nasıl olacak? Avreti var Burası açık katırın. Buna bakılır mı ya? Ha haram mesesine gelince tabii şehvetle nazar yüzüne de olsa haramdır. Ama vücudu açıksa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 وَمَنْ جَاءَ وَجَل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 Ha dacă te uiți la ce se întâmplă, te uiți la ce se întâmplă. Ministerul a Hadis-i mahbun. A fost un mahbun. Și când ne-am găsit, ne ne demek? Ertesi gün hayrın ne daha Fazla olacak. E sen ne dedim sana dükkan açtın, her gün zarar, her gün am Kim açık tutar o dükkanı?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 Bizim millet manasını bilmediği için her levaya her yere arkadaşlardan biri ziyarete gittik. Bir, yani gittiler arkadaşlar. Ondan sonra evini mi gezdiriyordu? Ne diyor? Yatak odasına girmişler. Tam başına asmış bunu. İki günü denk olanı aldanmıştır. Ulan iki günü bir olanı aldanmıştır. Ya, bunun yataklık işi yok ki bunu. <gülüyor> Bu camilik iş yani.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 Ve men Yevmu yevmû şarrâ minemsi fe ve nuksan. Bugünü dünden şerli olan artışta mıdır, eksilmede midir? Eksilmededir. Ve men kâne fîn nuksan, E kim ki zarardadır, noksandadır? Fel mevtû hayrullâhu O'nun ölmesi daha hayırlıdır. Yaşaması daha hayırlı değildir. Ama ölüm istenir mi? İstenmez buyurdu Rasulullah. Sallallahu teala. La etemenniyenne haydukumul mevte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 illa da dua edeceğim derseniz ve inka ne vel abutte mecbur edecekseniz ben size bir dua üreteyim buyurdu Resulullah. sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu me inkanet il hayatu şimdi yapıyorum size de bana da. Allah me inkanet il hayatu khayran lena. hayatu khayran li. Allahu me ma il hayatu khayran lena. Ya Rabbi yaşamak bizim için hayırlı olduğu müddetçe bizi yaşat. Amin. Ve neida Kentil, vefa tu Ölüm bizim için hayırlı olduğu zaman bizi öldür. Amin. Amin. Mesela yine bir hadisimiz var, fitneten, kullarına bir bela murad ettiğin zaman toptan bela gelecek, helak olacaklar, azap gelecek. Fak biz nileki khair müftun, o fitneye uğramadan ruhumu kabze ile alemin. Amin. Bazen de öyle olur ki ölümü aratır yani. Öyle fitneler, özellikle iman fitnesi, itikad bozulması. Öyle ya şimdi yani itikadın bozulacağına hemen ölmeyi insan tercih eder. Bu ehl sünnet itikadı üzereyken, Elhamdülillah, وَفِيَادِينَ nasihati, Bu nasihatta ne vardır? Kifayetün yeterli derecede, efendim, bazı vardır. Kim için? لِهَلِ ilmi, ilim ehli için. Bu hadislerin inceliklerini, hakikatlerini anlayanlar için...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 E işte nefsinden razı gelmeyecek Nefsinin huylarından razı gelirsen Nefsinden memnuniyet Arz edersen Nefis ayıpları örter Kötülükleri güzel gösterir Koca Yusuf şu Nefis çokça kötülükleri emreder Buyuruyor İlla ma rahime rabbi Rabbimin acıdıkları müstesna Allah bizi acınanlardan eyle Alel husus Özellikle men kâne talibel ilmi resmiyi Hele bir de diyor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 meşgule fazl-ı nâsî meşgule nefsi çünkü zahiri ilimle uğraşanlar nefsinin faziletleriyle uğraşırlar ve menâkıb dünya dünyanın menkıbeleriyle, güzellikleriyle nerede güzel et var, nerede güzel but var, efem hangi araba daha kaliteli, yok efendim şuranın malı, şuranın manzarası adam zaten nefsinin faziletleriyle uğraşıyor. Kibir, kibir, kibir, şişmiş, şişmiş, şişmiş yani bir İine şey etsen patlayacak ya. Allah'ım ya Rabb. Bizi ilmimizi arttıkça ayıbımızı göster ya Rabbi. Amin. İlmimizi arttıkça cehaletimizi öğret bize ya Tabi. Amin. Tabii. Ali Hacer Efendi aziz dedi. 4 mezebin müftüsü. Dört mezebin fıkı kaybolsa yazarım evladım dedi. Dört mezebin fıkı kaybolsa ne demek ya? Milyon cilt ciddi... etme. Çünkü şeyi biliyor. Asıl kaideleri bildiği için. Yazarım evladım dedi. Ama bir mesele gel. Mahmut evladım gel gel gel gel. Ruhul bir yana bakarken tefsir Gel şuraya oku gel şuraya Bir cahilliğimi daha öğrendim Bir cahilliğimi daha öğrendim Yani bir mesele daha öğrenmiş Onu teşvik için söylüyor e İnsan böyle olur 120 yaşına yaklaşmış evet, Ziyaretine gelenlerden Çoluk çocuk gençlik Dua istiyor Bu dedenin imanı için Hüsnü hatimem için duacı olun Son nefeste imanımı kurtarmam için duacı olun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 İmansız olan imanı kurtarmaya uğraşır mı? Ka kaçırmış zaten. Kafayı kaçıran ha şimdi neydi? Ya, aklını kaçıran ne mantık bekliyorsun adamdan? İmanını kaçırmış yani. Ayeti, hadisi tümden kaldırıyor, inkar ediyor. İstediğin kadar hoca ol. Ne yapayım ben seninle? Fe inne bu. o alimler zanneder ki enel ilme el soyutlanmış, amelsiz boş ilim ve yekunu vesileten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 Madem öyle Allah'ın peygamberidir Seni de bağlar, beni de bağlar Nehnu <gülüyor> kavmun diyor La hacete bina ila men Biz nefsimizi Süzdürmüş, onlar riyazat da yapıyorlar Böyle, İslam'a göre Hani oruç gibi değil de Böyle hayvani gıda yememek, aç kalmak Şudur budur, o felsefeci Bunlar, şimdiki filozoflar gibidir Şimdikiler amudu götürüyorlar o, o zamanın filozofları dediğim Hakikaten, böyle şeye felan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 İnsan azar kudurur diyor Mevla. Ne zaman? Kendini ihtiyaçsız gördüğü zaman. Herkesin bir üstüne ihtiyacı var. Ne demek ihtiyacım yok ya? Bir Allah dostuna sohbete, vaazan, nasihate, derse nasıl ihtiyacın yok ya? Neyi bitirdin sen? Evet. Bu filozoflar La yalimu azel kadra Evet. Bu bunu bilemez ki ennevhine hassallel ilme Bu adam nasıl bunu bilmez ki? Bu kadarını nasıl bilmez ki? İlim tahsil etse bile بي, amel etmediği zaman namazın farz olduğunu öğrendi kılmadığı zaman. İçkinin haram olduğunu öğrendi. içtiği zaman. Zinanın haram olduğunu öğrendi. Yaptığı zaman. Zekat farz olduğunu öğrendi. Vermediği zaman. Bu kadar ilimleri öğrenip de bunu yapmadığı zaman nasıl bunu bilmiyor ki? Kıyamet günü aleyhine hüccet ve delil olarak yakunu Ee, olacak kıyamet günü, hücceten aleyh aleyne el hüccetu aleyh aleyne olan delil, akede daha kuvvetli olacak cahilli alim bir tutulmayacak bilene daha fazla tekitli sualler sorulacak Allah Allah Allah Marufu u Kerhi hazretlerinden rivat ediliyor, büyük veli Marufu u Kerhi, Cüneyd-i Bağdadi'nin felan şeyhlerinin şeyhi Allah'ın en büyük velilerinden Bağdat'ta yatıyor yani. Allahu sirruhu inne fî cehennemele vadiyen'' Tabi o da rivayet geriden hadislerden almış. Cehennemde bir vadi var. ''Yeteavvezu minu cehennem kullevum seb'a merrad'' Her gün cehennem 7 kere Ya Rabbi bizi oraya atma diye dua ediyor. Cehennemde bir vadi var. Cehennemin diğer tabakaları Allah'a sığınıyor her gün 7 kere. Nasıl Allah'ım Allah'ımı ecirni diyoruz Ateşten koru Onlar da yedi kere diyor Ya Rabbi bizi o tabakada azaba atma Cehennemin öbür tarafı bu tarafından sığılıyor Ve inne fî zâlikel vadi O vâdide lecubben Vadinin ortasında bir kuyu var Yete'avvezû vadi Ve cehennem midelke lecub Cehennemin geri kalan tabakaları Bir de o kuyunun bulunduğu Vadi Hepsi de yedi kere Allah'a sığınıyor. Bizi bu kuyuya atma diye. Diğer yerler vadiden sığınıyor. vadide dahil kuyudan sığınıyor. Her gün yedi kere. Nasıl bir kuyu orla Allah'ım ya Rabbim? Dipsiz kuyular ya Rabbi. Çıkışı yok, geçişi, kurtuluşu yok ya Rabbi. Zor, ateş, zor. Hiç çare yok. Allah Allah. Ve <Gülüyor> inne Kuyuda bir yılan var. Yeteavvezul cübbü vel vadi ve cenul mekullem seb'a merat Aman ya Rabbi Cehennemin diğer tabakaları O özel vadi Vadinin içindeki kuyu bile 7 kere o yılandan sığınıyor Allah Nasıl bir yılan ya Rabbi Dünyada da var yılan öküzü üttu Geçen belgeselde seyrettim he. Belgesel seyretmek Malayani midir? Belgesel Mal ne yani olur mu? Hayvanlar alemi bütün. Nasıl gideyim ben Kenya'ya, ya şimdi? Safari mı yapacağız? Çöllerde yuvarlanacağız aşağı. Ama seyrediyorum. Neden? Ya Sübhanallah. Acayip zikir yaptırıyor ya. Ne ayetler ne ader akrep belgeselleri bilmem ne megesel. Sineğinden tut filine kadar. Geçen bir baktım. Şeyi, kocaman öküzü yuttu şey. Yılan. Böyle iki üç metre büyük bir yılan. Ne diyorlar ana kobra mı mı?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 <Susur> fe ei ey rabbi tebdeu bina kabli abedeti lefsan hocalar hafızlar diyecekler ey Rabbimiz puta tapanlar duruyorken bizden, bizden mi başladın ulan ne kadar dilleri de uzun yine konuşuyorlar ya Feyhukalu, meleklerden cevap gelecek <Susur> leysemen ya'lem kemen la ya'lem hiç bilenle bilmeyen bir olur ya. ah anamdan çok dua aldım ona güveniyorum telefonda bile hiçbir telefonda dua etmedik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 Amel etseydi fayda verecekti. Herkesi geçecekti. Ama amel etmediğinden ilmi Allah tarafından ona faydalı kılınmamış. Mevla nasip etmemiş. Neden? Adam irade etmemiş. Adam bozuk. İradesini kullanmamış demek. Mevla o iradesi etse Mevla yaratır. İrade-i cüz'i haktır. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? <gülüyor> وَيْلُنْ لِلْعَالِمِ لِلْجَاهِلِ مَرَّةً وَلِلْعَالِمِ merrateyn vefir-i vadin merrat cahile bir kere yazıklar olsun alime yedi kere yazıklar olsun Cık. çünkü bilerek ve siz de şimdi ben alim değilim diye yırtmayın yani siz de helal haramı haram bilenlerdensiniz öyle cahiller var ki adam kelime-i şehadet bilmiyor hiçbir şey helal-ı haram duymamış şu anda Türkiye'de Türkiye'de kelime-i şehadeti okuyamayacak cehalette insanlar var amen-tün altı esasını sayamayacak cahiller var siz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 Amca, şey yapma efendim, hoca efendi mi dedi? Amcam mı dedi? İşte biraz yavaş ol da kayarsın, düşersin falan. Yok yok düşmem evladım ya da bir şey dedi ona efendim. Sen dedik, sen dikkat et, sen düşme <gülüyor> dedi ben düşersem bir, bir ben düşerim, sen düşersen bütün ümmet düşer. Me mesele yani. Dikkat etmek lazım. Yahya ibn Muaz Hazretleri de dünya alimlerine böyle hitap ederdi, şeytani mezheplere efendim. E, düşmüşsünüz. Karun gibi hayatlara tutulmuşsunuz. Calut gibi kalelere, kulelere sığınmışsınız. Ama Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem nerede ameliniz derdi yani. Resulullah'a benzemesi lazım alimin sureti, sireti ameli. Ve Ruye i rivat olundu ki enne Cüneyden, Cüneydi Bağdadi, bunu İmam Gazali okuyor. Kattesallahu ruhu havlu aziz. Allah değerli ruhunu takdis eylesin. Amin. Ruye i fil menam. Uykuda görüldü yani rüyada görüldü. Ama çok önemlidir bu. Bak İmam Gazali'nin akla diyor, mektubat zaten İmam Gazali'den çok sonra. İmam Gazali çok eski, 500 küsurlu. İmam Râpani binli, yani çok tabi evvel. Cüneyd Bahadır ondan da çok evvel. Cüneyd Bahadır epten ilk, ilk, ilk üç asırda falan. Vefatından sonra rüyada görüldü. Fakirlele o, kendisine soruldu ki Mel haber, ne durum var? Ya Ebel Kasım, Cüneyd Bahadır dinin künyesi. Ei Cüneyt dediler, ahirette durumunuz nedir? Sordular, bu mektubatta geçiyor da geciyor. Cüneyt Bağdadi ahiretten haber verdi. Kale buyurdu ki, kattâhetil ibârat. O dünyada okuduğumuz ayet, hadis, tefsir, fıkıh, hakait, tasavvuf, o ilimler hepsi silindi. Ahirette bu, meydana çıktı her şey. Fefeniyetil işârat. Bir de o tarikat dersleri, tasavvuf, tabi Evliya'nın reisi,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 Kar karşımıza ahirette ne çıktı? Ve mâ <Sessizim> nefâtnâ. Bucă burada ancak ne fayda ver? İlla rekaatun. İlla rakatani Burada diyor iki rekat. Bu diğer metinde diyor rekatlar. Mektubattaki ifade rukeyatun. <Sessiz> kısa kısa da olsa kıldığımız rekatçıklar. Fî <Sessiz> Hangi rekatçıklar? Gece uykudan uyanıp teheccüd vaktinde velev iki rekat olsun teheccüd kıldıysak onun faydasını görüyoruz. İlla amel, illa amel. En büyük evliyasın. Kerametler isteyin. Öldün bitti. Bütün ilimleri yuttun. Öldün bitti. Defterde ne lazım? Amel, amel. Mevla diyor ki ilim deftere girmez. Deftere ne yazılır? Amel yazılır.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 çünkü uykuyu bölme meselesi çok zor geliyor nefse ya vinçle azım adamı yataktan sökmeye vinç vinç böyle büyük vinçlerden böyle köprü ayağını falan yapacak kadar adam yapışıyor ya böyle kaldıracak iki rekat ay ne bahaneler ne bane. su sıcak su soğuk hava sıcak şu öyle oldu oram ağrıyor buram ağrıyor rutubet nem oranı yükseldi bir şeyler açım tokum ya Rabbi sayma be ya İki rekat kılacaksın şunu oturup düşünene kadar Abdest de bitmişti namaz da bitmişti Ama nefis bu. Çok pis Allah şerrinden muhafaza et Abi. Allah ibadetlere Nefsimize ibadetleri kolay getir ya Taatları kalplerimize süsle ya Küfrü isyanları Fasıklıkları kerip göster ya Harama karşı meylimizi Yok eyle ve Günahlara karşı bizi tembel eyle ya Rabbi Abi. İbadetlere karşı bizi şevkle eyle ya Rabbi ya Allahumma amin, Allahumma Allahum <frican>